Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar günaydın hepinize Sabahlar'da buluştuk yine 8.08 saat 11 Mayıs Desen tutmaz 11 Haziran 2015 11 Mayıs neden dedim biliyor musunuz 11 Mayıs olsaydı Çünkü daha bir ay daha Programımız olurdu <gülüyor> Günaydın sevgili dinleyiciler 11 Haziran 2015 sonuna kadar katılıyorum Ege'ye. Eki arkadaşıma, Oktay arkadaşıma da çok teşekkür ederim. Gerçi bu aralar tabii ki seçim sonuçlarından sonra aramızda gerilimler başladı yavaş yavaş altımızdan zemin kaydığı için birbirimize yükleniyoruz. Hatalar yapıldı, şöyle oldu, böyle oldu falan filan diye. Bir de 50 kere söylendi. Ama esas şimdi bir arada olmamız gereken zaman dışarıya şey vermemek. 50 gerekiyor. kere bize söylendi. Ne Neden di? Nefsinize hakim olun. Nefsinize, nefsinize hakim, hakim olun. olun nefsinize hakim olun. Neyse, bugün gerekli daveti yaptık. Bugün e, en azından bu dakikalarda Fahir'e daveti yapıldı. İlerleyen dakikalarda e, meclisin e, aslında en yaşlı milletvekili ama aslında bizim için genç milletvekili e, Deniz Baykal model sabahlarda olacak davetimizi yaptık gelecek. Fahir gelmedi bu dakikalarda yok ama e, sağ olsun görüşmeleri o ayarladı. Hı hı. E, buraya gelecek değil mi Sayın Baykal? evet buraya gelecekmiş galiba ne konuşacağız abi biz onunla yani tam ben onu Fahir çok dün havaya girdi yani dedi abi Deniz Baykal'ı çağıralım falan filan diye tam anlamadım yani ne konuşacağımızı ben. tamam abi falan dedim de şimdi anlatacağız mı işte şöyle oldu böyle oldu bizde son işte dokuz programa girdi falan, benim falan benim filan benim... mı diyeceğiz ne diyeceğiz Cumhurbaşkanı ile konuştular benzer şeyler konuşalım bari onun yani hazırlıklı olduğu bir konu olur benim aklımda bazı konular var bir şey olarak da ters oluruz yayında konuşulacak şeyler de değil hımm yani yine sen özelden DM'den Mutfakta DM'den yürürsün yani o değil de Benim kafam çok karışık şu anda Yani tek bugün ilk isteğim Fahir'in Sayın Baykal'dan önce stüdyoda olması Valla aslında bir taraftan da Böyle hani programı bitiriyoruz Eski şarkıları dinliyoruz program için yaptığımız eski Kayıtları falan böyle gözden geçiriyoruz Deniz Baykal'ın yeniden Gündeme gelmesi de tam bize böyle bir Nostalji şov oldu neden? Çünkü biz Deniz Baykal'ın merdivenleri ikişer, ikişer, ikişer üçer çıktığı o Kongre'yi Living, living La Vida Loca eşliğinde Ricky Martin'den ee, Ricky Martin o En güzel şarkılarından biri Onu mu çalsak acaba ya? Var mıdır Ege? Bir çalalım belki ee... Ricky Martin mı kaldı be Oktay? Sayın Hadi de Deniz Baykal'ın kaldığına inanıyorsun da Ricky Martin'ın kaldığına niye inanıyorsunuz? Niye? Diyorsun? Deniz Baykal çok genç görünmüyor muydu dün? Görmedin mi? Yok bakmadım ona yani e, biraz genç görünüyordu ya. Gerçekten ben zamanında anlamıyordum. Demek ki benim toyluğum genç lider diye niye deniyor Deniz Baykal'a diye. Ama gerçekten dün gördüm meclisin en yaşlı ismi şu anda seçilenler arasında. Biraz da yaş ortalaması e, genç, bir meclis. genç bir meclis. Artık ondan mı yoksa yani bilmiyorum Deniz Baykal'ın yaşı e, ileri gerçi tabii ama en yaşlı milletvekili olmasına rağmen şöyle bir baktım açıklamalarda falan filan. Bir bak gerçekten şey hala hiç tanımayan biri, yaşını bilmeyen biri, meclis başkanlığına aday olduğunu bilmeyen biri şöyle bir şey yapamaz yani. Mecl Genç lider der yani öyle diyeyim. Meclis başkanlığı mı konuşulmuş veya şişe şeyler mi konuşulmuş? Hayır şöyle oldu. Şimdi büyük ihtimalle Fahir de öyle davet etti zaten bizim programa gelecek. Meclis başkanı en yaşlı ıı, milletvekili oluyor ya Aha. onu çağırmış Cumhurbaşkanlığı daha doğrusu Cumhurbaşkanı. Ee, o sebeple çağırdık falan denmiş ama ona pek kimse şey itibar, etmiyor, itibar etmedi. Yani ne oldu, ne oldu da ne, nasıl yani bugüne kadar hiç çağrılmadı da falan diye. Çünkü işin enteresan tarafı ilk defa Deniz Baykal'ı seçimlerden sonraki ilk 10 gün içinde görmüş olduk. Normalde ya hatırlayanlar vardır seçimlerden sonra Deniz Baykal böyle bir şey olurdu. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın yaptığı gibi böyle bir ortalarda olmazdı bir süre hiçbir evet. açıklamam gerekiyor. Yani Yer şey bu cumhurbaşkanının şey olarak yani tarafsız olduğu için hani seçimden sonra görünmedi diyorsun. <gülüyor> Deniz geldi Baykal mi? tarafsızlıktan da geldi mi Deniz bey? Gelmedi mi? Deniz bey geldi mi Fahir? Sayın Baykal Ay, geldi oladık. mi? <gülüyor> <gülüyor> geldi mi Sayın Baykal gelecek dedin çünkü şey simit alayım dedi. Simit almaya şey, şey yaptım. Ne alakası var şimdi? Sayın Baykal gelecekti. Ha ona simit aldım. Yer mi simit? Simit sabah sabah yer mi? O, Sayın Baykal o gençliğini, o sağlıklı... diri, diri cildini neye borçlu? Krem peynir. Hayır dengeli beslenme. Ha. Düzgün yemek. Peki hadi umut çok olmasın Tabii. Son programlardan tabi. birinde böyle bir hakikaten önemli bir ay, siyasi gündür ayarlasaydık. E, Siyaset ayarladık. Hep beraberdir çocuklar dedi. Eee şey, çocuklar diye konuşuyor. Çocuklar diye kahvaltı eder miyiz? Aç mısınız falan? Yok biz etmeyiz falan. Biz de en az 40 ben yaşındayız dedim. efendim. Biz genç görünüyoruz ama deseydim hayır. Yapma ya falan. Çünkü sen görüştün. Bana çünkü evlat falan 16-17 yaş muamelesi yaptı Demek ki o da genç gözüküyor ya Evet tabii ki yani tabii de, doğru. Düşün O genç gönümüne rağmen meclisin en yaşlı milletvekili Zımbamsı aynı zamanda Aa, tabii da canım. Gençler esas oradan biliyorlardır. Belki hani e, ne bileyim Deniz Baykan'ın siyasi kariyeri hakkında Çok fikri olmayanlar bile e, Yeni nesil genç. genç performanslı konusunda Şeyi biliyor, evet, biliyor. her ben şey ben soracağım ben. birinde botoks var mı yok mu diye konuşmak Ayıp mı? Yo. ortamda yokken biri hakkında niye kadınlar hakkında konuşuluyor şimdi kadın hakkı e, erkek e, kadın de, ben yo, onu söylemiyorum ben zihnimde zihninin bir tarafında şu olduğunu düşünüyorum yani e, belli 40-50 yaş üstü bir kadında botoks var mı... ...derken bu kadar şey yapmazdım da... ...nedense erkekte botoks canım, var mı yok mu... dedikoduya girer o senin ...yok canım kadında şey. da şey yapardım ya... Kadında da ...eğer dedin. söylemediyse... ...oktay günah mı mı demiştin sen yok yoksa ayıp mı... Ha, ...yok bugün perşembe olduğu için ayıp demiştim... Ha, ...yarın bu konu açılmış olsaydı günah derdim... ...bence yani, artık erkeklerin de saç boyası... ...ve botoks e, konusu... ...rahatlıkla konuşulabilecek bir konu olması e, lazım... da bir cinsiyet... E, ...farklılığını ortadan kaldıralım... ...ben önümüzdeki yaz sezonu sonu it ee, saçları boyatıyorum. Kusur, kimse kusura kalmasın. Çok o güzel. Valla Fahir yani şu senin yaptığın planlar ve kariyer planları ve vücut ha, planların abi. var ya. <gülüyor> vücut planların mı? Vücut planların tabii. Ne planı bu? Doğru. Kariyer olmadığı belli. Bir sonraki saç boyama şeyini planlamışsın ya. Canım, üç ay sonraki, Akademik takvim gibi adamsın yani. 3 ay sonraki saç boyama planının bu kadar ses getireceğini bilseydim. Aylar öncesine bu açıklamamı yapar. Hatta Son on bir program olmasına rağmen bunu acıkmıyorum ama. Biri dokuz diyor biri on bir diyor. On dokuz da buluşalım mu, isterseniz. Mi? On da buluşalım Fahir Bey. On olsun bizim olsun. On olsun bizim olsun. Hazır mı Rikki Martin? Rikki Martin hazır hakikaten de. Abi bir şey uzanıyor böyle böyle. Ne bileyim böyle. Çıkırtı bir mı geldi? Böyle bir tüyler uç. Ha galiba Savın Kaşları stüdyomuza geldi. Yarım saat içinde Öndersav'da <gülüyor> burada gelir olur. herhalde. Bilir... Baykal yerine herhalde o gelecek normalde çünkü o olur. Hayır canım o gelmeyecek de o dünyanın yuvarlak olduğunu gösterebiliyoruz. <gülüyor> Önce Öner Sabahlar'ın görünür Ondan sonra kendisi görünür Bir ay sonra da Deniz Baykal çıkar Sayın çıkartıyoruz Ricky Martin living la vida loca Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyot burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili severler. Mutfak sesleniyorum Buyurun mikrofon başındaki yerinizi alın Ha eğer ben mutfaktaysam Siz beni çağırın Ben mikrofon başındaki yerimi alayım Evet sevgili dinleyiciler hakikaten de yıllar sonra anlatılacak Ege Bey'in büyük ayarı diye anlatılacak e, cümleleri az önce hep birlikte dinledik. Umarız e, bu sözlerimiz mutfağa ulaşmıştır. Evet bir taraftan da gündeme bakmaya devam edeceğiz. Günden belli. E, koalisyondan bahsediliyor. Ne oluyor, ne bitiyor, nasıl olacak, acaba kimler kuracak falan filan diye. Hepsinin takipçisi olacağız önümüzdeki günlerde. Elimizden geldiği kadar bakalım e, bizim... Hikayemiz koalisyon kuruldu hikayesine ne kadar yetişecek diyoruz ve hoş geldiniz efendim. Stüdyoya girdiğim anda şarkı başladı böyle. Ben de sizi çağırdım madem. Valla bize böyle. de sürpriz oldu hoş bulduk. hoş bulduk. Bize de sürpriz oldu. Hep e, bugün gelecek konuk bir programı şey yaptı. Akışı bozdu. Bozdum, Akışı bozdu evet. Akış, akış, akış bozuldu. Akış bozuldu. Akış bozuldu. Evet, e, gündemimizde ne var? Gündemimizde e, şu var sevgili Ege. Kare kare umarsızlık diye bugün gazetelere geçermiş. Maalesef. Istesin, isteyenlerin Maalesef. E, videosunu da bulup izleyebilecekleri. G7 zirvesi yapıldı. G7 zirvesine kaç kişi, e, lider katılıyor? 7. Değil mi? Oktay benim de mantıklı olan 7 diyor. <gülüyor> Kim? Fahir Bey. Kimle anlaşılmadı Fahir Bey? Mantıklı olan 7 diyor. Kim mantıklı olan? Mantıklı benim, olan benim de mantıklı olan. <gülüyor> ha. Hayır. Benim de mantıklı olan. Orada evet. de ayrı değildi değil mi? Ben, ben öyle de, anladım. Benim... benim de mantıklı olan 7 diyor. 7 diyor. Kim diyor? Benim de. Benim de. <gülüyor> benim de. benim de. de. Hayır olur mu? Benim de mantıklı olan kim diyor? Ne kim diyor? De mantıklı Yedi olan. diyor. 7 diyor. Ya kim işte, diyor? Benim de mantıklı, Benim de mantıklı efendim olan Efendim diye. Ondan <gülüyor> soru. Efendim. Efendim hangi cümleyi hangi öbeğini buluyor? Genel olarak gizli öbeği. Bütün anlamı anlamı, bütün öğe. anlamı gizliyorum ben. Kim diye soruyorsun? Ne? Nerede? Ne zaman diye soruyorsun? efendim. <gülüyor> efendim buluyor. Yani ne diyorsun Fahir? G7'ye evet, taş çatlasın 7 kişi katılır diyorsun. 7 kişi katılır yani. G7 zirvesi deyince 7 kişinin katılacağı çünkü sanayileşmiş ülkeler zirvesi belli. 7 yani. G20 mesela kaç kişi? 20. 20-30 kişi katılır. 20, rahat rahat. Rahat rahat. Ee, bu belki de en az sayıdır yani. G7 en az 7 tane katılması. G20 en az 20 tane katılması. G7 ülkeleri de kendi aralarında şey. Biz yalnız G7'yiz. Aman. Yani G7 zirvesi deyince, çünkü başka isimler de var, oradan kafam karıştı. G7 zirvesinde güzel sohbetler yapılıyor. Ara mı verildi, mola mı verildi, bir şey mi yapıldı, kahve molası deyip dışarı çıktılar, banklara oturmuşlar. Obama ile İtalya Başbakanı Renzi, ki bunu da artık kafanıza nakşedin. Çünkü biliyorsunuz İtalya Başbakanı deyince bizde hala ne kayıtlıyoruz? Ben riskoyluyorum. Bölüş konu sizde iyi iyi. Bölüş konu biri vardı. Ben başkasını yazmadım yani. Ne de o bölüş ya. Dört falan diye isim Pachi falan diyesim geliyor. Materazi değil. Materazi değil. Serati değil. Serati değil. Monte Pachi. Değil. Bunların hepsi oyuncu dar. Materazi. Son kararımız materazi. Teşekkürler. Yeni İtalya Başbakanı Renzi, Amerika Başkanı Obama ile beraber İtalya Başbakanı sohbet ediyorlar. Nerede o? İtalya'da mı olmuş? Ee, Almanya. Aa, nerede oldu ya bence? Ya Ama 7 tane yerde olalım. Almanya İngiltere, oldu Kanada, Amerika. Almanya. Almanya. İşte onlardan birinde. Almanya'da oldu. Almanya. Aralarında da IMF Başkanı Leger hanımefendi var. Böyle zerafetiyle oturuyor. E, Leger hanımefendi araya almışlar. İtalya başbakanıyla Obama'da böyle burada sohbet ediyorlar birbirlerine bakarak olmuşlar. G7'de G7 de G7 sanayileşme de sanayileşti. Ay vallahi nasıl sanayileştik? Ay çok, çok iyi oldu güzel da sanayileştik. Ay biz bir sanayileştik sorma. Ay en güzelini yapmışsınız. Sizin sanayiyi yerden ısıtmalım mı? Bir Yoksa de G8 diye de bir şey yok mu ya? G8 var. Var. var. G7 8, 8 9. Adam... Vitamin gibi düşün ya. Nasıl B12 var, B6 Sonradan var. Sonradan birini daha aldılar da G8, G8 oldu böyle şey ha, geldi ona. Sonradan, <gülüyor> Sonradan sanayileşti. Geldi merhaba merhaba Bu Rusya galiba öyle mi? Ona öyle yapıyorlar ama doğru söylüyor çocuk. Ama G7 de varsa o zaman G8 yani Rusya'dan gizli gizli toplanıyorlar mı bunlar? Gizli bir, değil açıkta? Açıkca Yani çok bir şey de Hayır, konuşmadık ya diyorlar. G7 de olsun G8 de olsun abi. Öyle demiş, değil ya altın, şey altın günü vardır ya ben atıyorum senin altın günün vardır biz de davet Var evet. Ondan sonra işte Ege'nin altın günü vardır. Mesela beni davet ediyordu, seni davet etmiyordur. Başka başkalarını davet ediyordur. Öyle düşün. G8'de peki şey oluyor mu? <gülüyor> Arkadaşlar G oluyor. G7'de de konuştuğumuz gibi <gülüyor> ne konuş? Um, e, yani gelen işte ya orada konuşmuştuk onu geçelim. Abi ne konuştunuz ya falan oluyor mu? Ya çok... falan konuştuk. Ne konuşacağız abi? Bir işte. de insanın kafası karışır ya. Bunu G7'de mi konuştuk? G8'de mi konuştuk? Bir yalan üzerine kurulu gibi bir sistem Haklı. olmaz. Sistem maalesef. Sistem failed. Burada elçiliklerden dinleyenler varsa onlara da Anlamıştır bir şey anlamışlardır. Neyse sohbede ediyorlar falan güzel. Ama ne güzel sanayileştik falan diye. Yan tarafta da Irak Başbakanı Abadi. Hiç sanayileşmemiş bir adam. Yani şöyle bakınca evet sanayileşmemiş. Sanayile ne Allah'a. Ne Allah'ta diliyorsun. Biz atadiyosun? de sanayileştik. O da yanında oturuyor tam Obama'nın. Ama obamı böyle öbür tarafa doğru dönderdiği için yanında bünyesine... oturmuyor, yanına da, yanına gelmiş konuşmak için. Yani tamam canım ben fotoğraflardan anladım. Hmm. Yanına, konuşmak için gelmiş ama orada sohbet var, bir türlü de giremiyor. Sonra da şey <gülüyor> Biraz diyor. Biraz sanayi ee, Bizde de böyle bir kere bir sanayi olmuştu ya bir arkadaşlarla sanayiye gitmiştik. Arabanın altı tamamen vuruyordu. Vuruyordu, orunu düzelttirdik falan diye. Sohbete girecek, bir türlü sohbete giremiyor, giremiyor. Diyor, gire mi sonra dedi, Kim giremiyor Irak başbakanı Efendim. Neye giremiyor Sohbete Sohbete ne yapamıyor Efendim Gire ee, Bu üzerinde diyor ki bari fotoğraf çektireyim Birlikte çektirdiğimiz bir fotoğraf olsun diye Şöyle bir kılığını kıyafetini düzeltiyor Efendim şöyle ceketleri toparlayalım Efendim abadi falan Yine böyle bir şey şöyle bir, bir saniye dönsene kim oturdu diye Obama baksa ne, diye yani ne oldu diye baksa şak şak şak, şak, şak şak şak çekilecek ondan sonra dönmüyor dönmüyor <gülüyor> dönmüyor o yazık abadi beyefendinin başbakanı Irak başbakanı abadi beyefendi içinde kalmış bütün bir, bir şey söyleyecektim sanayileşme diyecektim onu diyemedim diyemedim diye sonra da bakıyor bakıyor kalk gidek diyor yanında da ya. kalk gidek ya kalk gidek mi diyor bak gidek diyor ya bu ne ya diyor sinirleniyor tabii bir taraftan bir yardımcı slaşaya taraftan... demişti gelmişken çektirelim yoksa onlar geliyorlar sonra da gelir şey zaman da hiç hoş olmuyor hiç hoş yani. olmuyor burada çektirelim halledelim bir daha evet. git gel olmasın diye çekememişler Ç mi çekememişler onu? ya çekememişler çektirememişler adamcağzın içinde uktek kalmış bir bir taraftan böyle bir şey ah ah Erdoğan'la aynı kareye gireceğim diye deparatan bir milletvekil'i vardı meclis içinde oylama sırasında evet aynı, aynı. o anlar işte o bunun. anlar işte o an. hakikaten Bakalım. o anlar yani bunlar. evet sanki ama Obama görüyordu şey yapmıyor yani hissediyor orada olduğunu. Galiba ya Obama'nın her tarafı. Kim Belki vardı mi? öteki tarafında? Mer Merkel mi vardı? Yok canım. İtalyan bizde. başbakanı mı vardı? Aralarında. Biri IMF, vardı öyle. IMF ona, başkanı. E, ona bir şey anlatıyor. İtalya başbakanına bir şeyler anlatıyor işte. Ha İtalya başbakanı, Ay ne yapıyoruz bu sene yaz tatilinde? Ay biz yine Roma'dayız ya. bir Millal mi? aldık uçak biletimizi falan diye. Onları <gülüyor> konuşuyorlarmış. Erken çok... rezervasyon yaptırdık çok iyi. Bir de bağıra bağıra. İnsan sanayileşince tabii bunları konuşmaya vakti oluyor. <gülüyor> <gülüyor> E, sanayileşmenin de böyle güzel tarafları var. Yalnız ben sanayileşmiş ülke olsam hakikaten nispeti dünya nispetini şey yapardım ikiye katlardım yani. Nispetiye. Arkadaşlar bu e, tarımda ne yapşı? Ay pardon ya biz sanayileşmiş dedik, pardon. <gülüyor> <gülüyor> Burcu'yu çıldırtan soru. Size soracağım Burcu. şimdi. Burcu'yu çıldırtan soru. Tepkisi ne Az olmuş son. olabilir diye. Burcu. Kim bu arada? Ee, Burcu, Burcu şey, diye geçer. Dizlerde oynayan Esmer soy. Burcudu Esmer soy. Arda Turan biliyorsunuz Burcu Esmer soy ile arkadaşlığını sonra erdirmiş. Daha doğrusu sonra ermiş. Bu arkadaşlık. Arda ne Turan anladın? şeyini açınca ne derler konusuna? Hemen küçük bir parantez verip evleniyi diye bugün haberi geldi gazetede. Zaten de. çıldırtan soru da onunla ilgili galiba. Sizi çağırdı mı? diye ee, Yok e, dur bir dakika Aslan Doğan'la e, Arda Turan beraberliği başladıktan sonra Burcu Esmersoy'la arkadaşlığı bitti mi bitmedi mi tartışmaları çünkü görüşmüyorlar tartışmaları bilgileri dolanıyor ondan sonra dün Biliyorsunuz Burcu'nun e, kuaförü nerededir? Biliyorsunuz onu daha önce hı hı. buradan İsmetiye'de, konuşmuştuk. İsmetiye Caddesi'nde değil e, mi? Kuaför, kuaförden çıkmıştı. Bebekte, bebekteki kuaförü var ya, ya konuşmuştuk. Her ağaca. semtte bir kuaförü vardı diye diyebiliyorum ben. Oradan çıkmış, oradan çıkar çıkmaz mikrofonlar uzamış. Burcu uzamış Hanım'a... <gülüyor> taşından bebeğe şey uzamış. Uzayan mikrofon var. Evet. Oradan uzamış, ondan sonra sormuşlar. Efendim... Ee, Arda Turan'la arkadaşınız bitti mi Görüşüyor musunuz falan filan diye Bir, bir çıldır sen Burcu Esmer Soy Herhalde başını. o saçında saçını da çok beğenmedi çok Onun sıcak, sıcakta kaldı Yok ondan değil Çok sıcakta kalınca bir sinir bozulmuş Brezilya, Brezilya fönü yaptırmış Onun da ilk başta üstünde o kimyasalı kalıyor ya Hı. Bir gün kalması lazım hiç Ama onun kokusu zaten insanın genzini yakıyor e Burcu Esmersoy, Brezilya fönü ne e, böyle bir şeyler Nasıl, Bilmiyor musun ya? Ama Sekiz buçuk ay kalan fön diye geçer. Aa bilmiyorum onu Fön parasına son. Fön derdine son diyor. Brezilya fönü yaptırıyorsun. Aylar boyunca fütursuzca fönsüz dümdüz oluyor. Dümdük. Ve hiç bir zaman şey değil. olmuyor. He. Işte, aynen öyle. Oktay'ın hmm. anlattığı gibi. Yok Brezilya fönü değil ama fahir. Ama güzel olmuş Burcu'nun saçları. Çünkü Arap fönü diye bir şey vardı ben onu biliyorum. Genzi yakar. Geniz yakan diye Burcu'nun en hassas olduğu yeri genizde. O yüzden sinirlenmiş olabilir. Sinir, sinirlenmiş. Çok sinirlenmiş. Ben bu kadar ağır konuşacağını Burcu Esmer sunu, hiç tahmin etmemiştim. Ama hak etmiş muhabirler. Ee, Arda Turan'la ilgili sorularına çok sinirlendi. Ve ne demiş olabilir? Allah... Carz kaba katin demiş. <gülüyor> Allah dedi sizin belanızın diye mi? Bela okumuş ve bütün muhabirler küfür, selamını Küfürlü artık. müfürlü bir şey yok. Bela okumakta küfür yok ki. Bela ayrı bir konsept. <gülüyor> tamam. Olsun. Ben yani küfürden bahsetmek istedim. He. senin cehinden, cevabından anladım, sonra yok belada yok Fahir. Belada yok. O zaman ne demiştir ee, küfür olmadığını göre. Çok, gerçekten ben yani bu bu cevaptan sonra gerçekten çok sinirlendiğini anlıyorum. Çünkü kolay kolay edilecek bir laf değil. Yani. Hayatta başarılar diliyorum mu değil Hayatta evet demiş. Şarkı işinde de değil. Komiklikten öleceksiniz demiş. Sonra o muhabirler o uzayan mikrofonlar Tekrar şantaya doğru Çekilmişler Bomonti tarafına uzayan mikrofon Oktay, Bu kadar yerden bahsettin, biraz da Trafikten bahsetsen İstanbul trafiğinde şu anda Bebek'te sahilde neler oluyor Ve diğer taraftan Asmalı Meclisi taraflarında da <gülüyor> Altın İzade Ve tabii ki Bomonti e... Buralar trafiğin yoğun olduğu yerler köprü trafiği sıyeden Necati Bey dönerek dikkat, dikkat orası keskin bir viraj çünkü aman dikkat ediyoruz köprü trafiği çok yoğun etmeniz Radyo tesisiniz. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. severler. Reklamlara geçeceğiz şimdi yavaş yavaş ama bir telefonumuz varmış onu da alalım son günlerde bizi arayanlar biraz biliyorsunuz fazla bu aralar. Aman be günaydın. Şimdi... Şanada Güleydi Şevki dinleyiciler, saygılar Şevkiler hepinizin yanaklarından Özellikle küçük çocukların Yanaklarından öpüyoruz Şener abiniz Ve kellerinde, kellerinden kık kık diye öpüyoruz Onları da kel oldukları için Sadece kel oldukları için dışarıdan mı Bırakıyoruz, hayır Kellerin özellikle kellerinden Öpüyoruz. Çok teşekkürler Şener Dün konuştuk zaten böyle bir Veda şeyinde Sonuçta programın en başında siz varsınız diye böyle bir sesinizi duyalım ne hissediyorsunuz diye onu da yavan yavan yaptınız o yüzden bir daha aramazsınız diye o dünkü konuşmada benim anladım biraz farklıydı Şenol Bey sana muhteşem Şenol Bey köpek gibi yalvarıyorum Şenol Bey Kafak gibi pişmanım gibi ben onu anladım sevgilime gecim ben de sonuçta yufka yuraklı bir, bir insan ne kadar iyi düşmüşsen o sonuçta sen olabilir seni yalnız bırakmadı evet programı belki kurtarır diyerek son haftalarda ben de bir şeyler yapacağım hiç gerek yok abi. Hani öyle bir kurtarma çabası falan da yok <gülüyor> tabii ki. Tabii ki sen işte şimdi acıklı bir şekilde diyorsun ki Şenol Bey böyle diyorum ama sana diyorsun Yelvarıyordum lütfen ya ol, merak etme Şenol Bey'in yanında Hemen Şevkine geleceğim Şenol Bey bari bir trafik durumu verin ya şu program bitti bitiyor 16 senedir Bir defadır şöyle bir hangi yol açık hangisi kapalı onunla ilgili bir şey söyleyeyim Yani ona şeyler <gülüyor> vermediğimiz şey de Şenol şeyleri ne kadar güzel hatrın olsa da, onu da bir müsaade etti bizim de bir çizgimiz var çizgi dediğin şey abi, yani, trafik bağlantısı diye bağlandığın programda başka şeyden bahsetsek o çizgi mi yani Çiz DJ sesinde bir tıkanıklık var. Yok bize şey... yani böyle, böyle bir şey yapıyorsun, diye mi Yok, duygulandın diye bir biraz da sinir bir de. Seni, da de senin sesim inceldi, sesinde inceldi. Patlışım hiç merak etme, her şey yoluna girer. Bak ne oldu? Deniz Baykal falan, gündeme geldi tekrar. Yani modern sabahların ilk yıllarında döndük. Akşam demirecek, sabah şöyle bir bana işte sana modern sabahlar. Selvim ne yapma zaten böyle biri duygusal birim. Duygu bileyim duygusal da duygusal da namlından öpelim şarkılar mı söylüyorum. Evet ne bakalım bugün. Ne bileyim biz programı devam et Biz programa <gülüyor> biz, ne? Ediyoruz. biz ne devam ediyoruz çok efedersiniz biz de hayat devam ediyor sevgile göre kılmalıyız değil mi diş tut kaçımdaya 5 gük dur Evet tamam Şenol Bey buyurun Yani biz dün tamam bir şeyler yaptık ama Seninle beraber o kadar yıl boyunca yaptığımız Çok güzel şeyler vardı onlardan Bir tanesini de şimdi yapalım mı seninle tekrar Neyi yapacağız ya Yani istersen Seninle yaptığımız o hemen Diyeti Aman falan filan. Yani diyorsun biraz daha Biraz daha nazlanacağım biraz daha ısrarım sen ben sözlerini bile hatırlamıyorum o şarkıyı. Sözlerini bile hatırlamam ben seni hatırlatırım. Bunu bir başlangıktan sonra akar gidecek. Şey ya ben gidiyorum şey hiç merak etme. Bari kısacık Biraz da, birazcık, birazcık yaparım. Tabi kısacık kısacık yaparım. Yani, yani... Ee, tamam. evet evet bu başını da temizlemeler falan evet ben başlıyorum o zaman. Ne bir seçim ne bir ses bu tasvirle şikayet. Ama üzülme, ne çünkü sen bir tanesin. Şevkayık bunun sözler başta başta bir o başlarını hiç hatırlamıyorum ya, ya o zaman yani çalış. Ya. Ee, tamam hoşuna gitti hoşuna gitti. Madem müzik dedik bir de benim şarkıları patlat. Çaldık bir şarkı gün. Hepsi ne paltarı ya? Hepsi ne paltarı? Şurka senin beksizin program bitmeden çıkarım da fayda bir şey olur. Ama bunu mu seçtin? Bu geldi elime. E güzelmiş. Kim sebeller arman edeni bu şarkıyı? Yer sözleri hazırla tamam mı? Bakacağız ya O kadar da hastası değilim çünkü. Ben üst taraf içinde sen şefanı sürüyorsun. Ben işgürlük peşinde sen ağlarını ürüyorsun. Sen böcekmişsin, hmm. tam böcekmişsin, ama ölümcek değilsin. Hiçbir şey tamam değil, her şey muallak. Burası hamam değil ama kolunda telak. Sen böcekmişsin. Hmm. böcekmişsin, ama hamam böceği değilsin. Artık burada bitti Şenol Bey'den günah gitti bence sen bir hastalaksın çift bacaklı kakalaksın la la la kakalak la la la kakalak kakalak kakalak Ben şey maşallah her gün şemiriyorsun Bedenim bitti ruhumu içten kemiriyorsun Şen böcek misin? Tam böcek misin? Ama tahta kuruşu değilsin Dün dolaştığım şokakları ortada yoktun Uzattım dudakları şen beni şoktun Şen böcek misin? Tam böcek misin? Ama çıyan değilsin Şen ol günah gitti gün akitti, bence sebil haşalakçı, bacaklı kaka laksla, la la kaka la, la la la kaka la, kaka la kaka la, la la kaka la kaka la, la la Davidci şere ol bey gitti bence sen bir hasaraksın çift bacaklı kakalaksın la la la kakala la kakala kla Youtube'a sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 11 Haziran 2015. Perşembe sabahında espriler, şakalar buyursunlar. Alo. <gülüyor> alo. Alo. <gülüyor> 35 bin yıllık radyocu olduğunu iddia eden adamın yine mikrofon denemesi öyle oldu tıpkı bir karpuz satıcısı gibi. <gülüyor> ya ne alakası var bu biraz nostalji. İlk. Ee, artık çünkü radyo bir... yayını yapılırken hatırlamıyor musun? Alo alo, alo, mu? alo muhterem samim diye. Doğru. Evet. Doğru. Evet. Adam, adam çok şey arkadaşlar. Hiç anlamamışsın. Ne kadar güzel değerlerimiz vardı ya. Şimdi kimse kimseyi alo diye şey yapmıyor. Başka diyorlar anda, artık. bir şey söyleyeceğim. Adam beni karpuzcudan ki yani ne demek istedi ben de anlayamadım. Karpuz satıcısı mı demek istedi? Yani şey mi Yok, açıkçası, Karpuz sever. Karpuz sever Hı. mi demek istedi? Vallahi Valla şey radyonun üretici. önünde e, önünde karpuzcular toplanacak ki karpuzculardan bence çekin çünkü ellerinde karpuzdan ziyade bıçak var keseyim mi böyle. Çarp, yine yakın yerlerde diyor. karpuz vardır yani. Aslında bir karpuz olsa da yesek. Konu bir anda <gülüyor> radyoşlulukta. Şu anda yerinde bıçak var dedin. O bıçak ben e, içimdeki hümanist herhalde o bıçağı karpuza sapladı. Ve, Ve böyle lap, bir güzel çatırt bir diye, diye böyle bir karpuz. Şimdikiler kaba kaşısıyla yapılıyor Oktay. O da do, dolayısıyla aynı şeyi vermiyor. Böyle içleri şey gibi. Hmm. Sası mı? Sası da değil. Böyle hani suyu var ama böyle posası su, çok. Suyu su değil. çekirdeği çekirdek değil. Çekirdek değil. Nerede o eski karpuzlar? Hmm, daha önce konuşmaları, anlama ve adalet duygusuna sahip oldukları ispatlanan şempanzelerin... Bir an... Neye düşkün... <gülüyor> Sanki bizden bahsediyormuş gibi. Çünkü önemli özelliklerimden bir tanesi konuşulanı anlamamdır. Ve adalet duygundur. Adalet duygumuna da güvenirim. Ee, pek... Adalet duyguma güvenirim. Oktay Bey'in hesabına güvenirim. <gülüyor> neye düşkün oldukları saptanmış yapılan araştırmada... Nasıl ya biz maymunlar adalet duygusu neden veririz konuşanı anlarız evet. ve de bir düşkünlüğümüz vardır bir de. Düşkünlüğümüzde... Vallahi yine de şempanzeler üzerinde 17 yıldır e, süren bir araştırma varmış muz mu <gülüyor> muza düşkünlüğümüz vardır nereden oldu bilmiyorum ki tek bir yerde muzda yok biliyorsun yani pek bir, bir yerde, yerde maymun e, tek bir yerde yaşamıyor. Demek ki bunlar hep muz olan yerlerde yaşıyorlar. Anadolu maymunu diye bir şey var mı? Yok çünkü Anadolu'da muz yetiştirilmiyor İlla muz olmasa. yok Anamur muzu Anamur'da kesin olmasına yok Ama orada da şey gibi düşün Ay burada mı kalacağız küçük küçük yer Anamur'da ha. da maymun yok Anamur'da maymun yok doğru Yalnız Anamur muzu da ne güzel kokulu kokulu Maymun da biraz kafa çalışsa Laf, anlıyorsun, anlıyorlar diyorsun ama Bunu demek ki söyleyen olmamış Gelse Anamur'a desem maymunlar cennet Vallahi tam oluyor bir şimdi. cennet haline gelirdi çok da güzel olurdu ya. Düşünsene bir gidiyorsun anamuraya bir giriyorsun Her tar, tarafta evet, evet. <gülüyor> Kusura bakmayın yani bunu Canlandırmak için yapmak sonra Bu da bence felomel olmaya aday faiz <gülüyor> Şöyle söyleyeyim Oktay Bey ben son 6 aydır falan sürekli her gün maymun taklidi Yapıyorum evde zaten Atlas ha, atlas'a. En mı? sevdiği şeylerden Sen, bir tanesi benim maymun taklidi yaparak, yaparak etrafta Maymun damat. etti yani seni Atlas. Sen önceden zaten Pelin'e yapmaya başlamamış mıydın? <gülüyor> Yok. Onu öyle tavladın diye anlatıyordum. Bir maymun yaptım ağzı açık kaldı. Kız mest oldu diye anlatıyorum. Yok. Ama e, Pelin babası <gülüyor> mest oldu. Bir gün e, yani e, <gülüyor> bizim damat çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle e, Atlas yemek yiyor. Yani işte yerken hani, biraz şey olsun biraz neşve gelsin çocuğa diye Beni de şeydi dedi. Fahir hadi sen bir maymun şeyi yap da bu şey olsun diye. <gülüyor> ben de hani zaten yıllardır Fırsat bu anı bekliyormuşum, <gülüyor> bekliyormuşum gibi. Tabii hemen diye işte kanepelerin üstünden falan. <gülüyor> o eznada babası geldi. Pardon özür dilerim sadece ses değil. Tabii canım o... Görsel, Görsel bir bir şölen şey de var orada tabi. E, demin de yaptı görmedin mi? Sen kafanı Ama dulara sadece, mı çevirdin? Hayır sadece kolları gördüm de devreye girdi. Bak Bilmiyorum. şu anda bak. Yıkıyor, <gülüyor> ben, neyse ben daha fazla kaptırmayayım kendimi stüdyoda da. Neyse ben böyle bir coşkuya gün... kanepeden kanepeye zıplayıp hoplayıp şey yaparken maymut takdini yaparken camda. <gülüyor> süre, büyük de keyifli. <gülüyor> uzunca bir süre izlemiş. Camın dışından. Dışından. Sesini de duymuyordur o zaman. Yo bayağı duyu, Ben. Çünkü. O zaman görsele tam olmuş Osman Başkan. <gülüyor> Osman Başkan valla hem görsele tam olmuş hem sese. <gülüyor> Ve şey demiş ya ne güzel işte böyle ailecek <gülüyor> eğleniyorlar. Keşke kombi reklamında oynasaydınız siz ailecek. Kışın mı oldu bu bilmiyorum. Tam öyle bir tablo çıktı benim gözümde Valla kış mıydı neydi sana mı söyledim kış sana mi? mı söyledim. Birinize söyledim işte. Ya Ay şey. çok güzel. Anamın şey. maymunu olmama ee, Anamur Bana maymunluğuna ilk talibimi ben kendim şey yapıyorum. Kendime aday gösteriyorum. Yani hmm. oradaki maymunları eğitmek maksadıyla. Ya kaç paradır bir maymun ya? Yani böyle 5-6 tane maymunlar Bunlar tavşan gibi değil mi? Üremez mi? Üreyeçli hayvan değil mi? Nazlı hayvandır. Meraklı olduğu art sorularınıza ben sorularınız için önce çok yerinde sorular. Onları tespit ettiğiniz için teşekkür, teşekkür ediyorum ben de size. <gülüyor> Üreyeçli mi? Üreyeçli. Böyle tavşan gibi değil. Ya yani, tavşanlar biliyorsun. Daha daha meraklı bunlar ya. Ya meraklısı. Ha ayrı Bonobo var mı? mıydı öyle? Bonobo mu? Ha. Bonobo maymunu mu en meraklısı olan Babun, Babun mu demek Yok yok yok var, var. bonobo, bonobo var, bir şey de var en meraklısı Ya genel olarak maymun... Biz yani ağaca çıkmadık <gülüyor> De ağaçta görüştük <gülüyor> Hakikaten öyle diyor yani. Valla ya... öyle olması lazım ya Bonobo en var, meraklısı bak, düş... diye bir hayvan var Düşkün olanlar var doğru Google'a yazar mısın en meraklısı diye <gülüyor> Nasıl yazayım ben Google'a ya <gülüyor> Google'a de ki en meraklı maymun yaz Dinleyicilerimiz arasında da merağı olanlar olabilir Bonobo'ya Bonobo mı yoksa bunu aynı merak paralel meraklar mı? paralel meraklar aynı güzel bir şey. program program ismi, ismi. Şey. keşke program vallahi sürseydi de o köşeyi doğru Bonobo yani. maymunları var var değil mi Dur ha. bakayım Bonobo maymunları ikinci bölüm bunu oktay, izleyemeyiz Bonobo maymunlarının merakları diye bir ararsan Google'dan ee, cinselliğin hayatlarında çok etkin olduğu maymunlar İki nokta üst üste Bonobo Hı. Vay be oktay işte Tebrik ediyorum İge'cim sen de yani, yani. iki tane bonobo alsan. Evet. Onlar böyle üremez mi orada? Bonobo üretme çiftliği mi? Yani zaten kendisi, siz bir arkanızı dönün biz başlayalım dedikten. Bütün Gerek o yok zaten. Şey, sahil adını... şeridi maymuna doymaz mı? E, Demek tamam. ki istemediler mi acaba? Kimler? Anamurlular mı? Anamurlular ya da sadece bu muzlu olmuyor mu? Biraz... Muzlar kendimize yetecek kadar. Bonobo, eğer yalnız bonoboysa ağaç kovuklarıyla falan da... <gülüyor> ee, ondan şey yapılabiliyormuş. Demek ki. Mut, <gülüyor> mutluluğu yakalayabiliyorlarmış. Vay be. Hmm. En, ne yiyor ne içiyor bunlar? Ama değil. aynı zamanda da çok barışçılar. E tabi zaten barışçıl olur savaşacak yani. Savaşma mi seviş demiş. Yani Demiştir herhalde. herhalde. Yani, duymadık ama. Yani yok ama şimdi bu şempanzelerin bu 17 yıllık araştırmanın sonunda e, bu e, yaprakları alıp çiğneyip çiğneyip, çiğneyip sünger haline getirip ondan sonra da bir sıvıya <gülüyor> batırıp şarap haline getirdikleri ve bunun da hastası oldukları ortaya çıkmış. Şarapçı mı diyorsun? Ha, şarapçıymış. Hoca bir maymun Nasıl ya? Çok dünyasına... düşkünlermiş. Fermente ediyorlarmış. Allah Kendi Allah. buldukları bir yöntemle. Nasıl konuşulanı ee, anlıyorlar. Market falan yok tabii orada. Yani maymunlar daha don giyimi bulmadan önce boğma rakıyı mı buldular? Palmiye şarabı. Palmiye şarabı. Palmiye şarabı. Oradan şey yapıyor. Ondan sonra fermente oldu mu? Oldu efendim. Onu alalım. Bir şey yapalım. Batıralım. Oh. Kafamız çok Zaten öyle bo böyle. Bonobo lafı vardır. Çek şarabı, yakala Bonoboyu diye. <gülüyor> öyle şey vardı. Neydi ya? Sana güzel. Mı dedim bana. Öyle Sen <gülüyor> dedin, kime dedim? Öyle güzel bir çözücüsü vardı. Yani, şimdi çok güzelmiş falan filan diye böyle bahsettik. Uyarımızı yapma. yapmaya çalışıyoruz. Başta Bonobo maymunları ve tüm maymun camiasına seslenmek istiyoruz. Alkol dostunuz değildir. Çok teşekkürler. Bu saati bitirelim o zaman. Bir saatimiz daha var. Sevgili dinleyiciler görüşeceğiz yine molayar sabahlarda. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar Modern Sabahlar devam ediyor. Espriler, şakalar buyursunlar. Buyursunlar Fahri Bey. Ee, Bursa o Biraz da yerel haberler. Bugün biraz da Bursa Bursa yerel şov. haberler. Ee, Bursa Orhan Gazide bir yavru ayı bahçeye girip canı ne çekmiş olabilir? Armut. Salıncakta sallanmak mı çekmiş olabilir? Bak Çocuksu mıdır? bir masum Sıcak yetişeni. bir yuva. Yuvanın özlemi değil mi? Ne güzel söylediniz. Bay. Ama aa, böyle bir şey var. Bir şey görmüş, canı çekmiş. Tam mevsimi. Bal mı? Yok. Bal mı? Me mangal mı? Şeftali. Tam mevsimi. Mangal mevsimi açıldı. Şeftilik diyorsun. Ben değil. mevsimden bağımsız cevap vermek Şeftalinin mevsimi gelmedi ki oktay. Kurban olayım. Şş, ya. Artık bir şeyin mevsimi diye bir şey yok ya. Ama öyle deme çıktığı zaman var abi. Sesi bince atelek seni ikna etmeye çalıştım. <gülüyor> fark ettiysen. Ne? Ağaçta bir şey mi? Ağaçta bir şey ya. Ne canını şeker? Ağaçta maymun, Kayısı, Türkiye'de maymun olmadığını konuşuyor. Kestane konuştum. şekeri mi? Aa Bursa'nın döner mi? Bursa'nın nesi meşhurdur çocuklar? İskender. Havlu. Ağaca havlu Tekstil aslanmış. mi? <gülüyor> Tekstil mi? Hepiniz en, en güzel cevaplarını ver. Ha dur. Battaniye mi Fahir? Çünkü kışlık uykusuna yatarken hafif şöyle bir üzerine. O, o, kışlık uykusuna yatarken battaniyeyle yatmıyorlar ki pikeyle yatıyorlar. Çünkü yazdan yatıyorlar ya. Yazdan yatıyorlar. Sonra kuşın titreye titreye kalkıyor. O zaman cevabımı yeniliyorum. Pike mi? <gülüyor> maalesef pike de değil. Bursa'mızın pek çok güzelliğini saydığınız programımızda. Ne kadar güzel. Güzel Bursa'mız adlı e, ayrı bir program. Keşke yapabilseydik ama hmm, önümüzdeki günler evet. maalesef. <gülüyor> evet. Ee, kiraz demek Aa, doğru olacak. nasıl aklımıza gelmedi ya. ya? Meşhur olmayan meyvelerinden kiraz. <gülüyor> evet, kiraz. <gülüyor> o bahçede ağacı. çok güzel kiraz var ama. Evet, hakikaten böyle kütür kütür Napoleon kirazı böyle sert sert iri iri iri iri kirazlar. Benimkisi ayıların... tamamen aslında ihraç için e, ihraç malı bunlar. Ama işte e, bunu ağaçta görünce dayanamamış. Yani neredeyse e, ithalat, itha ihracat dengesini bozacak kadar da yemiş ayı, ayı. Ama zaten e, ben buradan dinleyicilerimizi de uyararak söylüyorum, lütfen kirazı aşırı tüketmeyiniz. Ben ayı gibi böyle iri <gülüyor> hayvanların, özellikle ayıların aslında böyle ince zevkleri olmasından bir hoşnutu. Yani hayvanın ince zevklerini bazı sevdiğini biliyoruz mesela. Evet. Armut. Hep doğal şeylerden hoşlanıyor. Böyle yani şeyi de var hayvanın tadımlık şeyi de. var. Kiraz da şimdi açlıktan kirazı saldırdı kesin bir yerde bir şey yedi. Üstüne, Üstüne de bir tatlı bir şey daire... çekti. Bir şey çekiyor canım ne yesem ne yesem diye tatlı düşünüyor. Ya sonuçta ayı bu konuda hakikaten çok böyle ne, ne denir gustosu olan bir hayvan. Sigara Hocam? dumanından ka kaçmıyor mu bu hayvan? Evet Öyle abi mi? sigara kokusundan. Tiksiniyorum diye geziyor. İnsan sesinden kaçmıyor mu? İnsan sesinden kaçmıyor. Bir de çok yönlü besleniyor hakikaten ama belgeselde görüyorsun ya. Akarsu'da balık avlıyor. Tabii. Evet oradan, oradan neyin şey, alıyor? Hangi vitamini alıyor? alıyor balıktan? Omegasını alıyor. Omegasını alıyor. fosforunu alıyor. Ne yapıyor? Kan Kamponu pompalıyor. Alıyor. Hop oradan çıkıyor. Yiyor. O armuttan ne alıyor B12 alıyor C vitamini alıyor hop oradan gidiyor kirazı kirazdan ne alıyor likopen değil mi likopen bir ayı için olmazsa olmaz şey kirazı yedikten sonra bir doyduktan sonra kulağına takmış mı Aa Ta nerelerine nerelerine takmış Oktay Var evet, ki, takma sırasında yakalanmış. Yalnız o takma esnasında ayıcık ayacığını bak ayıcık Ay, ayıcığını ayıcık ayı. Tele, ayı. tele mi taktırmış Takmamış, ağacı sıkıştırmış <gülüyor> Ay, oradan çanamam, anam, anam. Ayı, tamam anam, şimdi anam. ayı sıkışmış ama gözler de <gülüyor> sıkışmış mı <gülüyor> nasıl kurtarırsın ayıyı kurtarabilir misin ya o kurtar filmde var ya, ya film değil hikaye, hani böyle... sevgi filmi mi ayı aslan ağlıyordu da böyle bir şey adam ayağından iğneyi çıkarıyordu sonra onu aslanlara atıyorlardı Aslan tanıyordu da sen ben iğneyi çıkarmıştım falan diye böyle bir şeyler vardı. Ha. Ayı anlar mı onu? anlar. Yardım an. etmeye geliyor yoksa yani. ayağım sıkışmışken bu beni burada şey yapacak can Kısa sadarım. film miydi bu demin anlattığın aslan Abi, hikayesi? Ege. Hangi Çünkü yani başı sonu belki bir kısa hikaye. bir kalın bir kitap roman tipi şarkıda söylendiği gibi kalın bir kitap roman gibi evet e, kurtaramam güzel. ya kurtaramam, kurtaramam. Kurtaramamış, kurtaramam kurtaramamış. sinirlenir çünkü bir de ayak ayak sıkışınca canı acır evet, e, ne bu, olmuş bahçenin sahibi hemen belediye aramış belediyenin de tabi biliyorsun en büyük e, ayı kurtarma timi timi e, Bursa Orhan Gazi Belediyesi'ne ait tam demiş kiraz yeri... ağacına sıkıştırdığı için mi kiraz yemiş diye hakkında şey çıktı ayının kiraz ağacına zaten önce tırmanman gerekiyor ya hayır belki tırman. sadece tırmanmıştır Yememişmiş. Nereye tırmanayın? Belediye şuraya. geldiğinde sıkışık bulmuş hayvan. Ya yani sıkışık bulmuş. Zaten sıkışık, durumda mesela, ağaca sıkışık durumda gelin diye. İşte belki zevkine çıkmıştır yani kiraz yemek için değil şuraya ben bir çıkayım Şüphesiz falan diye. Şüphesiz zevkine de pek çok ağaca tırmanmıştır ama buraya <gülüyor> zevkine değil. Zevk olsun Çocukken sen zevk olsun diye ağaca tırkmaz mıydın? Hali. İlla bir şey yemek için mi çıkardın? Tabii. Bono mesela zevk olsun diye acele çıkıyorlar. Biz <gülüyor> Onlar sakıncalı konuşuyorlar. Onlar çıkmıyor Zaten canım. sormuşlar ay ya zevkine mi çıktın yoksa zıttına mı çıktın diye. Ne zevkime, demiş? zevkime zevkime demiş. Tamam o zaman Kiraz yememiş. E, belediye ya, belediye görevlileri gelmişler ne yapacağıyı demiş. Çünkü şöyle bir şey demiş belediyelerde çalışan Orhan Gazi belediyesinde geliyor, tane... geliyor Ege geliyor yazmak için bir fırsat yani, Evet ne falan. oldu falan demiş. Bahçenin sahibi de hemen şey demiştim. Banda Bulya'nın galicesine Ispahoy'la bağlı Gulli Cingur garaj ötüçe kaçmış. Nabaca gitti. Bunu demesiyle beraber herkes <gülüyor> herkes oradan koşarak... Sohbetten bir kişiyi <gülüyor> eksiltti. <gülüyor> Aslında var ya böyle şeylerden sonra mesela başka yerlere bakıyoruz. Hayat enerjimiz falan çekiliyor ya. Evet. Herhangi birimiz yaptığı zaman diğer ikisi... Evet. 30 saniye konuşmama şeyi olsa cezası. Cezası. Ha, öyle. Nedir bu işin cezası? Mesela öyle bir şey olabilir. Bir daha yaparken peki. Düşünebilir. Konuşmayacak olan Aa, kişi okay bu lafları eden çevreyi rahatsız eden kişi değil. Buz okeyinde okay O ne demek? buzokeyinde de oyuncu dışarı çıkıyor ya. <gülüyor> o, o ne demek? <gülüyor> Orada da 2 dakika kuralı var ya. dışarı Aynı dışarı bu zökey, <gülüyor> buz buzokeyindeki gibi var. Aynısı ya. Dünyada başka bir şeye benzetilemez <gülüyor> Yani bu kadar oturur. Yani buna ne diyoruz bu oturmaya? Cük oturması diyoruz. Evet. Ee, ayıyı nasıl kurtaracağız? Evrim teorisi palavra demiş Devrim Bey. Maymundan ya. gelmedik, ayıdan geldik. Devrim teorisi diye de ortaya teorisini yapıştırmış. Zudum, Devrim Zudum, Zudum. Bey hemen 30 saniye e, mola almak üzere kenara alıyoruz. <gülüyor> Evet. Buz okeyindeki gibi devrim bey kusura bakmayın. <gülüyor> Programımız çünkü buz okeyi mantığında ilerlemeye devam ediyor. Belediye Bu arada şimdi. hemen uyaralım. Belediye devrim edelim. teorisine göre maymundan gelmedik. Maymunlarla biz orta katadan geldik. Evet. Uyurun. Ee, teşekkür ediyorum gibi açıklamalarınızdan dolayı. Ee, belediye gelmiş. Ne yapacağız? Bu da Buna... diyor zaten. Maymundan gelmedik demiş. Buna demiş uyuşturucu Aynısı. madde vereceği. Aynısını o, demiş. Uyuşturucu madde mi? Ben oldu. Bir anda o, o zaman, bir zaman izin... devrim teorisi bir kez daha ispatlandı yani. Buna demiş uyuşturucu Yemeğimizi madde. Yemeğimizi yedik, yedik apımızı da alırız. O mi? olur mu falan demişler yavru ayı bu ben demiş ona göre dozunu ayarlıyorum nasıl ya. en başta yavru ayılara bedava veriyorlar sonra, sonra alır, annenin bileziklerini sat falan mı diyorlar işte annesinin bilezikleri olur şey yapa. annesinin kürkünü getiren ayılar var ben biliyorum yani neler annesi, neler ya. Tabii. annesi kış uykusundayken çekmeceleri karıştırıyor hayırsız yavru ayı uyuşturucuya alıştırılmış ben öyle evet. bir film izlemiştim Hayırsız yavru ayı diye kış uykusunda pikesini alıyordu satıyordu Anacığımın... erken kalkıyordu evet. ondan sonra götürüp satıyordu ve kirazayı atırmıştı <gülüyor> O neler, neler neler neler neler. Ne uyuşturum belediye Uyuşturm mi uyuşturmuş Belediye uyuşturmuş. Belediyede de ne şey var ya o bir şırıngaların durduğu bir yer mi var? Şırınga dediğim böyle atıyorlar sen, pıt diye vuruyorlar ya uyuşturucu. Hoca belediyesin sen. Her şeyi düşünmek zorundasın nokta. Her şey. İla Ama şimdi ayağı sıkışmış hayvan ağaçta. Bir de vururlarsa onu. Vurma Yani uyuşturucuyla düştüğünde o ayağı sıkışı kası kırılmaz mı ya? Şey zaten ağrı girmiş ayağına. En ayağından. kötü lif atar. Tabii. Lif at. <gülüyor> yani ayı, ayı ağır bir hayvan çünkü ağır ayı büyük e, e, bir ayı e, da e, ne diyordum ya ne yaptınız Bel ayı ya. belediye ya. vuruyordu belediye her türlü şey düşünmek zıp zorunda diye vuruyorlar zıp diye vurmamışlar hap zaten şey demiş ayağıma ağrı geldi ağrı ha, yarım bardak suyla ilaç ha. mı vermişler ilaç vermişler o almış falan biraz oh demiş biraz dindi falan sonra Tıs gidince ha, orada. Ha o ağrı kesici işsin zannediyor ama bayıltıcı mı vermişler. <gülüyor> bayıltıcı vermişler. <gülüyor> ya neler neler. Sonra ayıcık kurtulmuş. Sonra kaktırmışlar mı ayağı yukarı. Ayağı olarak? kaktırmışlar falan filan ondan sonra el birliğiyle ne yapacağız ne yapacağız bunu ormana bırakacağız diyerek hep beraber ormana gitmişler de karşılarına iki yol çıkmış çocuklar. Onu istersen mutfakta devamını konuşalım Fahir. E e, ne heyecanlı yerinde kestin. Hangisinden? Gidiyor? Çok kullanılmış mı az kullanılmıştan? Onu mi? mutfakta konuşalım. Modern Sabahlar more than some of Radyo tüneciksiniz, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. 9:31 oldu saatimiz. Modern Sabahların son bölümleri veda edeceğiz çok yakında programımıza. O yüzden bu son günlerde mümkün olduğu kadar sizlerle konuşmak istiyoruz, mümkün olduğu kadar programda mikrofon başında olmak istiyoruz ama bir şanssızlık oldu yani. Yok hakikaten... ya bu şanssızlık değil, onlar da veda etmek istediler sonuçta uzun süredir ama de şey yaptık. Bu proje biz olmadan da devam edecek yani sonuçta. Tabii, ki, tabii. Yerel radyoların e, seslerini başka şehirlerde de duyurması için bundan bir süre önce başlatılmış bir projeydi Yerel, Yerel Radyolar, Radyolar Kardeşler projesi. Hani biz de dedik zaten son programımız başka programda girsin biz iki dakika daha konuşalım yani. Ya işte Şeyci. o teknik olarak öyle ayarlandı ya proje başlangıcında. Çünkü öbür radyoda ayarlama, ayarlama, ayarlama yapıldı. Ee, yani öyle bir bir de şey yani buradan da biz zındırgıya konuşacağız. Ama zındırgı zaten bizi hiç dinlemedi hayatında. Evet yani oraya da bir merhaba diyeceğiz sonra da veda edeceğiz. Böyle <gülüyor> bir şans verildi. Oraya sapan. da bir veda edelim tabii canım. Oraya da bir veda edeceğiz. Oradan duyulacak. Istırancanın evet. eteklerinde zındırgı diye bir e, yerleşim biriminin yerel radyosu. Radyo Zey hemen onu da tanıtalım. Orada da hmm. şu anda Radyo Otlu'yu tanıtıyorlar. Modern sabahları dinlemek isteyenler önümüzdeki dakikalardan itibaren e, Radyo Zeyn'in Zey, internet sayfasından e, bizi dinleyebilirler. Evet. Ee, Burada da. O, Radyo Zeyn'in internet sayfası neydi? Herhalde TÜYÖ'nünden falan dinleniyordur. Hı hı. Kesin. Kesin kesin dinleniyordur. Ee, yani dinleyicilerimize söyleyelim ee, Radyo Z şu anda Radyo 3'ünün frekansından Ankara'ya seslenecek. Biz de Radyo Z'nin frekansından, frekansından Zındır'ı oraya sesleneceğiz. sesleneceğiz. Ee, bir kardeşlik projesi. Bir kardeşlik projesi. Yani Yerel Avru Radyolar Avrupa kardeştir. Birliği projesi. Ee, tamamen hibe programında olan bir... Teşekkürler. Bir kardeşlik dediğim Avrupa Birliği'ydi zaten. <gülüyor> <var>. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu arada Raşit Kum'un programını dinleyeceğiz. Neyi programınıydı? Ee, sabah zıngırtısı, zındırka da zıngırtı, zıngırtı. diye program Raşit Bey'in bir de e, sürekli eğitim danışmanı konuğu var galiba daha eğitici bir program. Evet. Neyi de ismi? Ben Sen... hatırlamıyorum. Ya yani. artık dinler dinleyicilerimiz ya onu şey yapmaya gerek yok. Belki hatırlamayanlar vardır. Ben şey de hatırlıyorum. Ya, bu... <gülüyor> Haluk Bey, Haluk, <gülüyor> Haluk Bey. Bey var. Eğitimci Haluk Bey. <gülüyor> Haluk Bey. <gülüyor> Hatırlamayanlar vardır deyince ben... <gülüyor> evet hatırlamayanlar Bu, olabileceğini hatırlamayanlar düşündüm. Hatırlamayanlar vardır işte <gülüyor> Orktay hatırlanmıyor. E, o zaman bugünlük veda edelim dinleyicilerimize. E, biz size veda ediyoruz. Biraz veda etme şansımız olmayacak mı? Dö bir daha veda etme şansımız, şansımız oldu de. Ve... 9.34'te girilecek dendi. Gerçi biz anca toparlarız herhalde e, inşallah, yani. toparlarsak buradan veda Peki, ederiz. Peki hoşçakal sevgili dinleyiciler. Şimdi hemen de hoşçakal diyemiyoruz biliyorsunuz. E, linklerden şey yapılacak... Hmm müziği keselim işareti bekleyelim içeriden 9.34 denmişti bize tam 9.34'te onlar da yayınlarını buraya verecekler ee, aynı şeyle başlıyoruz jingle'da başlıyoruz iki taraftan da ondan sonra da geldi manyel geldi, manyel geldi sevgili dinleyiciler Hadi hoşça hoşçakalın tekrar görüşmek üzere ee, ve zındırgıya şimdiden merhaba geçiyorum tamam Türkiye'nin tüm yerel radyoları aynı mikrofonda buluşuyor aynı mikrofonda buluşuyoruz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 Alop Isırancı Dağlar'dan Eteklerinden Belimize belimize eser Soğuk Rüzgar Etikesinde Radyo Z'de Ankara'lı dostlarımıza Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ankara'dan bizi duyan herkese Günaydın diyoruz Saygılarımızı sunuyoruz Radyo Z'den Sabah Zıngırtısından Ben Raşit Kum eğitici danışman arkadaşımız Haluk Karakulak bizle evet. birlikte. Merhaba ee, Raşit kardeşim hoş geldin. Ee, Ankara'ya selam olsun. Selam dostlar. Ee, ben Ankara'ya yabancı değilim. <gülüyor> biliyorsunuz, siz biliyorsunuz gerek Haluk ka Raş kardeşim gerek Zeki kardeşim az sonra <gülüyor> Dostlara merhaba diyecek ee, Onlar biliyor ama yani, Ankara Yani Raşit abi aşk olsun An Aşk olsun yani Al Bir sürpriz konumuz var diye bağlayacaktım. bağlayacaktım Yani oradan onu da söyleyeceğim evet. Ben Ankara'ya yabancı değilim evet. ee, Gazi Eğitim Enstitüsü mezunuyum ee, Eğitimciyim Yorumcuyum Coğrafya dersleri veriyorum ee, Aynı zamanda Su işindeyim Arkadaşlar selam. Olsun. Bir su içelim Su ben. içelim. <gülüyor> Keyfimiz yerine gelsin diyoruz. Evet, diyoruz. <gülüyor> evet. Öbese girmiş gibi su. Ee, Ankara'lı dostlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımıza birleş. Yani Aluk abi burada reklam da yapmak istemiyor fakat yani onu da söylemekte fayda var. Yani Zıngırdığımızın en büyük su kaynağıdır sevgili Haluk abi. İstanbul'a bizim radyomuzda da kara kulak sularından başlasu yani, içmiyoruz. Vallahi adamı zıngırdatır değil mi <gülüyor> Aluk abi? <gülüyor> evet ıstranca dağların tepelerinden aşağılara akan su diye bir eee oğlanımız su <gülüyor> O suyu satıyoruz. Zeki kardeşim, Zeki Kulaç kardeşimi ben sizlere tanıştırmak istiyorum. Teşekkür Sevgili ediyorum Ali Sevgili Ankaralı abi. dostlar. Evet. Evet. Zeki kardeşim. Zındırgı ilçe belediyesi, meclis üyesi. Evet, evet. En genç meclis üyesi diye acaba onu da bir belirtmekte fayda var. İnşallah siyasi hayatımız da da parlayarak bu sabah siyasete girmeyelim zaten Ankara'da böyle siyasi ortam karışık ya biz zındırgımızın biraz güzelliklerinden Zeki, bahsedelim Zeki Raşit abi'nin biliyorsun pazartesi gününden beri morali bozuk. <gülüyor> siyasete gir yüzde dokuz %9 diyoruz biz %9 Raşit diyoruz ona. Raşit <gülüyor> <gülüyor> abi Allah belanı ya. versin oğlum. Allah belanı <gülüyor> ya, versin. Ya ne var bunda? <Gülüşmeler> Vallahi İsmir'lerimiz <Evet, da>. <Gülüşmeler> abi. Yani İttaya da girmiştik senin hatırlarsın. <gülüşmeler> Değil yani mi? En az %52 demiştim. Ee, orada bir hata oldu. Şimdi bir zındırgı insanı sıcak olur. Bir zındırgı insanı şakacı olur. Güreşçi olur. Şimdi aramızda ufak ufak takılıyoruz tabii birbirimize. Ama isterseniz bu sabah Ankara'ya seslenir. Ki, Raşit kardeşim. Şakalarımız var. Birer yapalım. su içelim, içelim mi? Su içelim birer mi? Su, içelim birer su içelim sevgili dostlar. Valla bu su da <gülüyor> içirdikçe <gülüyor> içiriyor adamı değil of. mi? Mis gibi kara kulak su... <gülüyor> ...vallahi tadından belli... ...aman Is dikkat diyoruz... ...kaba kulak değil... ...kara kulak... Oha. ...vay... <gülüyor> ...Istıracı tepelerinden akan... ...evet... ...sevgili dinleyiciler... ...sevgili Akaralı dostlar... ...30 yıldır yaptığımız bir festivalimiz var... ...Zındırgı Sütfest... ...yani Sütfest... ...ve bu festivalimiz... ...bu sene yine... ...Ağustos ayında başlayacak... Kasım ortasına kadar tam tarih artık burada meclis üyemiz var, belediye meclis üyemiz var. Tam Zekiye tarih sormak var. lazım. Evet, evet. Aylar boyunca sütle yatıp sütle kalkacağız. Çünkü zındırgımızın sütü çok özel bir süt. Çünkü bu süt sadece içilmiyor. Bu süt kaynatılabiliyor. Bu süt soğuk içilebiliyor. Bu sütün içinden Naskuk dediğimiz yabancı ithal bir şeyiz. Karıştırmak suretiyle nasıl kokulu evet, evet. süt yapılabiliyor. Bu sütten yoğurt yapılabiliyor. Diyor. Bu sütten bak ben söyleyeyim Laşit meclisimiz abi. olarak bizim Buyurun. de çalışmalarımız cevap ediyor. E, tatlı konusuna eğildik özellikle sütlü tatlılar, sütlaç, muhallebi, kazan dibi. Bunlar bizim belediyemizin arge çalışmaları kapsamında bu sene gerçekten üst noktalara geldik. Ee, onun dışında biz neler yapabiliriz Bu sütümüzden diyerek Biz kaynatabiliyoruz isteyen Soğuk süt beni Amel yaptı diyen var <gülüyor> tamam. Tamam, Şimdi biz, hiç var evet, e, Meclis olarak gene arge çalışmalarımızda Buradan Ankara'ya seslenmek istiyorum Zındırgımızı gayet iyi tanısınlar diye Biz arge çalışmaları kapsamında e, Bu sütlerimizin içine Meyve koyuyoruz onları karıştırıyoruz Dondurma yapıyoruz Gene güzel dondurmalarımız var e, süt ürünlerinde veya çok da güzel bazı... Kısaca süt ürünün mü diyelim? Süt, süt ürünlerinde biz bunları... E, bizim Çünkü şeydir tabii yani burada boldur. Bilmiyorum Ankara'da durumlar nasıldır? Ankara'da, ben Ankara'da gazi enstitüsü Esni, mezunuyum ben. Ya, bizim Haluk abi Ankara'yı Ankara iyi bilirim. Gerçekten e, Ankara bizim... Iki... 24 sene önce Ankara'dan geldim ben. Hiç oğlum düşmedi ama yani soğuk süt dedi Raşit abi. Evet. Ankara'da soğuk süt içilince Oysa bazı söyle şey yapar diye bir inanış var. Şimdi Ama zındırgının meclis... sütü yapmaz. Zındırgının sütü soğuk süt içildiği zaman yapmaz Ankaralılar. zındırgı insan ıstranca'nın eteklerinde biraz çabuk parlarız. isterseniz birer su içelim. <gülüyor> su içelim. Evet, kulak, su içelim evet. kulak suları. Evet, karakulak kulak suları gerçekten <gülüyor> şeyden... gibi geldi. <gülüyor> Istranca dağlarının tepesinden akan. Evet. Bu festivalimiz dünyanın ilk süt festivali gibi bir şey. Tabii ki 30 yıl önce başladık hiç duyulmadı ama şu sloganımızı geçen sene bulduğumuz sloganımızı tekrar edelim. Süt zındırgıda festival kapsamında içilir. Bence yani zaten meclisimiz şeyi, zaten bunu zındırgımızın girişine de yazdık. İnşallah kısmet olursa... Zeki kardeşim ne yapılacak? Valilikte Festival, de konuşuyoruz. Festivalde ne yaptı Şimdi ee, ben biliyorum. E, Raşit abi biliyorum. Ne yapılacak? Slavara... Belediye olarak bir <gülüyor> anlat. Bu festivalde Neler yapacak? ne yapılacak? Ben A'dan Z'ye... Neden A'dan zındırgıya davet ediyoruz? İnsanlarımız... Misafirimiz olun diyoruz. Neden çağırıyoruz? Süt fasta. Bir anlat bakalım Şş, Zeki kardeşim. E, çok güzel söyledin. Haluk abi de bizim böyle güzel parla. Çünkü aynı tam bir zındırgı insanı gerçekten... Ee, şimdi bizim ilk etapta yapmayı planladığımız projelerimizden e, bir Avrupa Birliği projesi kapsamında ıstranca dağlarına süt fest yazılacağız. Dağlara yazılacak ve bu da uzaydan bile görülebilecek boyutlarda gerçekten e, süt deyince akla zındırgı, zındırgı deyince akla süt gelecek. Belki de sütün ismi değişecek, zındırgı olacak. Yani bunlar bizim bütün projeler kapsamında oluyor. Tabii ki belediyemizin sorunları var çünkü Ağustos yani bu... 5 Ağustos'ta başlıyor ve Ekimin sonuna kadar devam eder. Zeki kardeşim. Bir, bir, bir festival. Zeki kardeşim. Şimdi bu sene başlayacak yakında başlayacak. Evet. Türkiye'den tüm evet. dostları, tüm süt severleri. Seven de sevmeyenleri sevmeyen. Mesela diyeceğimiz ben, ben süt sevmem diyen gelsin birazın durgunun sürmesi için. Ondan sonra sevmiyorum desen. Çünkü bizim sloganımız ne? süt zındırgıda festival süt kapsamında, kapsamında içilir. Evet. <gülüyor> Ama geçen sene geçen seneki festivalde yaşadığım bir hadise Allah belanı versin. Bir, bir rezalet. Allah çıktım. belanı versin Haruk. Anka Ankara'ya sesleniyoruz Ankara'ya sesleniyoruz. Ankara sesleniyoruz bizim içimizdeki sıkıntıların Ankara'ya anlatmamızın bir faydası Ankara yok Ankara dinleyicisi Ankara dostları geçen, farklıdır geçen seneki olayları farklıdır. değil biz artık önümüze bakalım %9 Raşit %9 Raşit, festival, bana %9, 9, raşit. Burayı... sus Zeki, Zeki kardeşim geçen seneki rezaletten hafif bahset herkes bilsin <gülüyor> Ankara duysun süt Şekerli mi içilir? Şekersiz mi içilir? Bir baksın. Geçen sene ne oldu? Bir anlat bakalım. Ee, çok Şimdi geçen sene rezaletine hiç ben Zeki kardeşim sen belediyeyi burada temsil ediyorsun. Burada partiler üstü bir insansız zındırgımızı temsil ediyorsun. Hepimiz bazıları kendi şahsi siyasi çıkarlarını düşünerek bu işe devam ediyor olsa bile biz burada zındırganın rezaletlerimiz. Bak bak, bak bak bak rezaletler... siyasi çıkar dedene bak bak kendi pazartesiden beri daha yeni çıktı sesi. Daha yeni çıktı. Neredeymiş pazartesinden ya beri? Ya abilerim lütfen çok diyorsun? yani rica ediyorum. Pazar akşamından itibaren ulaşamıyoruz Raşit abiye. İsterseniz, Sorar mısın Zeki kardeşim? İsterseniz birer su, İsterseniz, İsterseniz birer su, su içelim. Birer, su içelim. Su içelim. <gülüyor> <bilgisayar>. Gel, gelildi. <gülüyor> oh mis gibi karakulak suyu. Isırınca dağlarının tepesinden akan, akan bu, bu arada, suyu satıyoruz. Nevzat işaret ediyor. Şimdi ııı... Ee, biz tabii ki radyoza olarak Bugün radyo oturunun konu olarak da Onun reklamını giriyoruz ee, Bir reklam arasından e, Hayda En tatlı yerinde Sohbetin en tatlı yerinde Gene reklam giriyor <gülüyor> evet. Türkiye'nin tüm yerel radyoları Aynı mikrofonda buluşuyor Aynı mikrofonda buluşuyoruz Sesimiz her yere ulaşıyor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 Modern Sabahlar Modern Sabahlar Türkiye'nin tüm yerel radyoları aynı mikrofonda buluşuyor. Aynı mikrofonda buluşuyoruz. Sesimiz, Sesimiz her yere ulaşıyor. ulaşıyor. Yerel radyolar kardeştir dedik ve bu projeye YRK gibi bir isim verdik. Biz şimdi gidiyoruz. Yerimizi uzaktaki dostlarımıza bırakıyoruz. YRK, Yerel Radyolar Kardeşler. Biraz müziği değiştirdim da Haluk biraz kendine geldi diye bak. Meclis üyemizi rahatsız ettim bundan uzaklaştık. abi gitti. Zeki kardeşimiz gitti. Sevgili dostlar. Hala Ankara'da mıyız? Hala Ankara'lı Ankara dostlar siyasi fırtınayı biraz bırak. Bir siyasi tartışma oldu aramızda. Reklama girmeden de meclis üyesiolar. Ben bu tartışmaların içinde Terk etti. istediğimiz şey zındırğımızın sütünü tanıtmak, festivalimizi tanıtmak, güzelliklerimizi söyletmek Anlatamadan gitti Anlatamadan Zeki kardeşimiz Festival çalışmalarından biraz biz ne güreşi bahsedelim, söyledi, ne deveyi söyledi Deveyi, deveyi de söylemedi. Söyledi. Sevgili Boğa kesmeyi söyledi. Ankara'lı dostlar meydana kurulan sahnede süt festivalinde güreş oluyor hayvanlar ee, kesiliyor bizim güzel hayvanlar bol bol hayvanlar kesiliyor bizim yani. Nihat abi her sene geleneksel yaptığı öküzle güreşmesi gösterisi hemen ardından da öyle alalarda bir öküzle güreş değil süt havuzu içinde süt havuzu içinde en iliyarı olan öküzle güreşmesi tek başına bakalım çıplak yani. bir şekilde tabii ki <gülüyor> ya abi buradan anıyoruz ama yani şimdi Ankara'dan ne güzelmiş zındırgaya gidecek ya bizde bu İsrailcen eteklerinde hem temiz havamızı alalım hem süt sevdirelim çocuklara diyen orada diyecek ki şimdi çıplak adam bu süt içinde olduğu için görünmüyor yani ama böyle basar abi hani böyle böyle kaldırıyor hatırlıyor geçen biraz, seneki şeyi hatırlıyorsunuz ki orada kaldım, bazen, vurdu öküzü Orada bazen görünüyor ama genelde süt içinde olduğu için orala edebi yerlerde zaten sütün içinde sütün kalıyor. Içinde kalıyor. Güreş sevmeyenler olduğu zaman süt festivalinde e, hayvanlar süt, kesiliyor zaten et Et biliyor. yeniyor. Sadece süt içilmiyor, et yeniyor ve tabii ki su içiliyor. Raçlar birer süt... su içelim mi? <gülüyor> Karakulak suyu. Oh buz göbeği geldi. Sadece güreş değil tabii ki banyo da yapılıyor süt banyosu var meydana kurulan sahnede bir telefon varmış yapılan alo. süt banyosunda keseler atılıyor alo alo alo Alo Kimle görüşüyoruz ee, İyi günler Raşit Bey merhabalar ee, Programınızı severek takip ediyoruz Yani ben o kadar bir takipçisiyim ki Ankara'dan da dinliyorum sizi şu anda Hoş geldiniz kardeşim bacım adınız nedir ee, Merhaba Haluk hani Hocam nasılsınız Nurcan ben Sağ olunuz Nurcan Hanım Aa, evet, Nurcan hanım. hanım diye yazıyoruz Nurcan Hanım <gülüyor> e, evet. Siz Zındırgı'dan Giden Nurcan Hanım mısınız? Evet, evet. Hanım evet, hocam, evet. Ben size ...iki 2 evet. ders coğrafya dersi vermiştim, değil mi? Evet, yani sizinize hocam coğrafya biliyorum benim en büyük kabusum <gülüyor> En büyük kabusum ...bir tarih dersiydi coğrafya. <gülüyor> Nurcan Hanım. Sayenizde şu anda coğrafya. Yani Nurcan Hanım. <gülüyor> Nurcan Hanım. Ben çok özlüyorum. Nurcan Hanım. <gülüyor> Sesiniz yankılı geliyor <gülüyor> ya Başka bir yere Geçme şansınız var mı Siz lavaboda mısınız Tuvaletten mi aradınız ee, Nasıl geliyor sesim şu anda Fayanslı bir yerden geliyor Daha Şu anda bence çok güzel geliyor Daha böyle Az yakalanacak Bence ya. çok güzel geliyor Nurcan Hanım Ankara'da e, ben size söylemiş miydim Onu bilmiyorum ama ben de Benim okulum Ankara'da Gaziantep Enstitüsü mezunuyum ben. İsterseniz bugün bir gidin oraya görün. Havuk hani Hocam şöyle söyleyeyim size. Ben çok özür dilerinizin. Ne yaptınız? İyice yankılanıyorsun Nurcan Bacım. Hakikaten he. Dışarı Gerçekten. mı çıksanız acaba? Havuk hani Hocam önlemimden sesim yankılanıyor. Başka bir açıklaması yok bunun yani. Ceder'den özlediniz mi zındırgıyı? Gelecek misiniz süt o iş İnşallah bu senin kısmet olursa geleceğim mi size de, sizi de Nurcan ee, Hanım. Üstünden geçelim istiyorum o coğrafi bilgilerimizi. Üstünden geçeriz. Nurcan Hanım evet. e, şöyle yapalım. Bir sloganımızı alalım. Ee, sloganımız şu. Ee, sloganımız şu. Bilmiyor tabii. Kaç Bilmiyor. sene önce siz geldiniz Ankara'ya? <gülüyor> ben... E, ben... Tabi bu slogan geçen sene bulundu o yüzden Geçen size... sene değiştiği için sloganımızı bilme şansımız yok. Coğrafyadan bir soru sorsam bilir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Sağolun Sloganımız süt zındırgıda festival kapsamında için. Ha evet evet. Doğru duymuştum ben. Siz mi söylemiştiniz Çünkü... yok, siz mi söylemiştiniz Raşit hocam? Kim söylemişti? Face sayfasını zındırgı face sayfasında görmüş olabilirsiniz. <gülüyor> Nurcan Hanım Nurcan Hanım size olan Bu coğrafya dersi de verdiğimi Söylemiştik Ankaralı dostların bilgisine sunmuştuk Size olan samimiyetimle soruyorum Evli misiniz? Ben şu anda Değil olayınız bir küsmetim mi yok? Zındırgı erkeği istiyor Tabi ki Ankara'da bulamadı. Zındırgı insanı Dürüst, mert, güreşçi olur Aa, ne yapacağız onu acaba bir, bir ziyaret mi yapacak <gülüyor> Değil mi <gülüyor> <gülüyor> artık artık. E, Vaktimizin de sonuna geliyoruz Sonuna geldik isterseniz sizi hayır, zındırgıya hayır, davet hayır, edelim, edelim biz Nurcan Hanım zındırgı e, otobüs şeyinde ben sizi karşılarım Siz ne zaman gelebilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> Elimde çok değişmişsizdir biz yani ben sizi tanıyamayabilirim. Ben de gelebilirim. <gülüyor> <gülüyor> elimde bir damacan olacak. Zaten arabanın üstünde biliyorsunuz. kara kulak suları yazıyor. Ee, elimde de boş bir damacan olur. Ben gelebilirim eğer zındırgıya gelirseniz. Sizi... Öğleden, öğleden sonra saatleri sonu öğrenelim zaten. Zaten tek öğleden otomuşu var. Öğleden ben de benim de radyoda de Gelebilir misiniz? O. <gülüyor> Güzelarım gelebilir misiniz zındırgı? Festivalden Gerçekten. önce festivalde çok zındırgı işimiz oluyor. Su demek, halı koca demek, koca demek, e, su demek, su demek, süt demek, e, süt demek, zındırgı demek. Ben ha, güzel derdiniz. Yani. Zındırgı, <gülüyor> zındırgı ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Son onu da bağlayın. Kapatsın efendim konu. Onu da söyledim Haluk hani Hocam. Zımbırdı demek Haluk hani Hoca demek. Ha dönderdiniz <gülüyor> Efendim anladım. o zaman siz buraya biz de döndürmek için bekliyoruz efendim. Çok Ne biz zaman de... gelebilirsiniz? Acilinden gelebilir misiniz? Valla komple mi geleyim? Değil mi geleyim? Ne zaman? Ne? Komple mi geleyim? Yani komple mi geleyim? Hadi örtü. Önce bir uğrayıp bakalım. Şartlar ona göre ya temelli dönersiniz Peki, o işlerinizi ayarlar, biz de gidip gelebiliriz. Hemen gelin <gülüyor> ama benim şunu soracağım. Şimdi ben sizi terminalde karşılayacağım <gülüyor> otobüsten. Evet, evet. Raşit abiyle mi gelelim yoksa ben tek mi geleyim karşılamaya? Raşit abi, O zaman beraber gelelim. <gülüyor> beraber gideriz Allah sizden razı olsun bizi, Allah razı olsun bizi aradınız Burjan bacım Ankara'ya selam diyoruz hem gelirseniz bu küçük ilanlarımız var süt festin ee, burada Onlar da işimiz bittikten sonra veririz Ankara'ya gerisin geriye götürürsünüz Çok sağ olun. olur mu? Aa, söz mü? <gülüyor> söz, söz mü? geleceğiniz değil mi? söz verin Alkışlar, alkışlar Alkışlar Nurcan Hanım'a Radyoculuğu çok seviyorum Sağ olun efendim bize eksik bırakmadınız Burada yalnız bırakmadınız Zındırgı'nın Ankara'daki sesi oldunuz Bizden de önce galiba Evet, <gülüyor> evet vaktimiz ben de bitmiş Uçakta yemeğim var Anlaşılmıyor ya efendim Evet zındırgımızın meşhur Dumbak yemeğini yapıyorum Oo, şu anda Ne yemeği? Dumbak evet. ha, Dumbak mı yapıyorsunuz? Evet dumbak yapıyorum Peki bol, sütünü bol tutun Bu hiçbiri kan kesiliyor. bol sütün bol kanlatın. efendim görüşmek üzere. Sağlıcığım. Hayırlı <gülüyor> günler bacım. Zındırgımızın halk ozanı aşık Nuri'nin da güzel sözlerini de Burada size şey yapalım. Fışır fışır akar süt, Fıkır fıkır kaynar süt. Keçi, inek, koyun olabilir Süt zındırgıda Festival kapsamında içilir Evet Nuri hocamızı da Buradan almış olduk Raşli abi ağzına sağlık diyorum sağ olun. Siz sağ olun. Nurcan Hanım mı sağ olsun. Telefonunu aldın mı Almadım onu doğru da arkadaşlar almıştık Arkadaşlarla içeride. bir arayalım o zaman. Evet zındırgımızın sesi olduk Herkesi festivalimize bekliyoruz Boğazımda kurudu Birer su içerim Mis oh, gibi kara kulak suyu Yeniden belki sesimizi duyururuz Yeniden belki bir yerlerde buluşuruz Ankara'ya selam ediyoruz Başta eğitim enstitüsünün oralarda oturan Ankaralılar olmak üzere tüm Ankara'ya selam ediyoruz Tüm Türkiye'ye süt festivalimize beklediğimizi söylüyoruz Bu, bu kurulan dostluk bitmesin belki... Dındırgımızın gizli kaynakları her tükenmesin zaman, tükenmesin diyoruz. Bah, Madenlerden bahsedemeden bahsedemedik. Ne yapalım artık böyle diyelim Bir gün belki başka bir frekans daha buluştururuz Adıca bir şey söylemek istiyorum Ben <gülüyor> ay, ay. maden bahsedemedik Bor diyorum Türkiye'nin tüm yerel radyoları Aynı mikrofonda buluşuyor Aynı mikrofonda buluşuyoruz. Sesimiz, Sesimiz her yere ulaşıyor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 Radyo Tülesi'niz modern sabahlar Geri döndü sevgili dinleyiciler ee, Geri döndü deyince seslerdik. başka türlü anlasın, anlaşılmasın Ha evet doğru Şimdilik. Hassas bir dönem Zındırgıdan döndük Zındırgıdan, Zındırgıdan döndük. döndük Manyak gibi bir yere gittik gene <gülüyor> Yani bu Niye ben bu kadar tepki şey telefonu geldi ben anlamadım zaten Ne bileyim abi Çay içiyoruz dedik ya Bir çay molası verelim dedik ya ondan o, ne sizin belanız var. Süt mü içmemiz gerekiyordu yayında? Ne bileyim sırf süt. Bir tane o yaşlı amca sütle yapılabilecek sütü kaynatabilirsin, soğuk içebilirsin falan filan. İmbik mi ne bir yemek de ha, bir de Nuri diye bir adam bir şiir okudu. Bir ozanmış Nuri Bey. Yere, ozan. Hmm. Yöresel ozan. Hmm. Yöresel ozan diye böyle garip garip şiirler yazmış ozan evet, dedermez şey ona yapmış. ya. Manyak manyak şeyler hmm. ya. Hakikaten. Yani inşallah buradaki Bağlan. yayın güzel olmuştur. Yani Ankara'ya bir de bir adam bağlandı sevgilinin denilmezler. <gülüyor> Hakikaten yani zındırgi insanı çok misafir ürperberdir. Biz sizi karşılarız dedi. terminalde gelin falan. Ya orada Ama adet bir şey. Ben bir şey ürperdim ya böyle. Evet siz beraber mi gelirsiniz tek tek mi gelirsiniz? Biz hmm. sizi, biz sizi misafir edelim falan. Hadi onu tamam de... yani geliriz de ne zaman gelirsiniz diye tutturdu ya. Hayır. O... Bugün gelebilir misiniz? Şimdi mi gelirsiniz? <gülüyor> ne zaman gelirsiniz diye. Hayır. Abi... Hadi o değil de şey ben anlamadım. Biz ben tek mi geleyim yoksa bir arkadaşım daha var onlamıyor O ne saçma soruya. O ne saçma şey hakikaten ya. Arabada yer mi yok? Hani onu mu diyor Hayır, ben onu anlamadım. Hayır, belediye da. meclis arabasıyla geleceğim diye. Neydi o adamın adı ya? Genç bir zeki diye bir adamlık olsun. Evet. Şimdi şey, belediyeden mi? Belediye'den, ha, zeki i̇şte belediye aracıyla geleceğim. Zaten görürsünüz üstünde falan diye. Yani tabii ki şey dedikleri. Anladım ki, yani. Zindirgi insan Nisabir, sıcaktır, sıcaktır ama zindirgi dedi, dedi ya. Evet. O şey. Bir de ben şeyi de anlamadım. Belki de bize güreş tutmak Hı. istiyorlar. Oldu da etkisi olabilir. Bir de ben şeyi de anlamadım. O konuştuğumuz bir, ikinci telefondu galiba bir dinleyici bağlandı zındırgı daha sakın buraya gelirken su getirmeyin diye bir şey söyledi. Evet dışarıdan <gülüyor> su getirmek yasakmış. Ne saçma şey. Belediye yani, entümen şey kararıyla yasakmış. Öyle Hadi canım. Yani. <gülüyor> Bizde yazıyor ya mesela bazı yerlerde ikoma kararı gereği. İkoma ne ya? ukome diyorsun. Ukome. Demek ki ekolojik dengeyi falan buzuyor bozuyor acaba? Herhalde öyle. De belki de şey var yani o oranın suyu ekolojik denge denmedi gerçeği ama. Ekolojik denge başka bir açıklaması yok da. Doğru. Herhalde. O, o suyun karıştırmayalım o, diye. O, yani. suyu, o suyun pehaşını, pehaşını bozuyorsun. Sütünün özelliği nedir dedi. Kaynatılabilir diyor falan bir şeyler söyledi. Tamam. Neyse canım Neyse, bir gün yaşandı yolumuz yaşandı düşer. yani. Yani tam yerinde anlamadık dağlarının eteklerinde. Biz komşularımıza çevremizdeki yerlere benzemeyiz diye de. Tamam bir... misafirperver insan evet, olur belli yani. Tabii. Yani ve güleş sever. Bir gün yolunuz düştüğünde sizi terminalde orada muhakkak bekleyen birileri vardır anladığımız kadarıyla. Evet, evet. Bugün böyle oldu moder sabahlar. Ee, yarın sabah yayınımız yok ama pazartesi sabahı yeniden buluşacağız sevgili dinleyiciler. Yeni bir haftaya birlikte başlayacağız. Fulya'nın programından da dakikalar aldıkça alıyoruz. Yazık onun da biliyorsunuz. Onun da mı? Onun da, onun da dakikası dakikaları sayılı. Sınırlı yani normalde 3 dakikaya 5 dakikaya hiç bozulmaz ama, ama şimdi yani bindi. alacak dakikayı benden buldunuz dese haklı. Boynumuz kıldan ince biliyorsunuz bu der sabahlarla beraber ofis kaçkını da veda ediyor. O yüzden altın kıymetindeki bu dakikaları Fulya'dan almak çok ayıp olacak. O yüzden e, şimdiden bizi güzel affet bir, Fulya, bizi affet. Ama yarın o zaman Fulya bizden birazcık şey alsın. Hmm, böyle mecahish tamam, yaparsın. Erken geldi, erken, ama, erken O gelsin, zaman mecahishte işte kapattık, işte kapattık bunu. kapattık. Güzel bir hafta sonu diliyor size şimdiden. O sabahlarda Pazartesi sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir gün bir gün olacak